Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala adihi ve sahbihi ecma'in ve Kardeşler bu haftaki esma Hüsna dersimizin ilk ismi Elber. Evet bu isim Kur'an-ı Kerim'e bir kez geçmekte. Tur suresi 28. ayet. İnna kunna min qablinad'uuh. İnnehu rahim Muhakkak ki biz önceden ona dua ediyor yalvarıyorduk Muhakkak ki o ber olan yani iyilik sahibi iyilik edendir ve rahimdir esergendir rahmet sahibidir Ber kelimesi el birru bir kelimesinin isim faili gibi o manada kullanılıyor bir ise iyilik demek. Dürüstlük demek, samiyet, itaat demek. Onun fiili berra. İyi oldu, düzgün oldu, yarayışlı, faydalı oldu manalarına geliyor. El berru ve el barru iki isim olarak ratt'dır. Yani iyilik yapan, ihsanda bulunan, tahtekar olan manasına geliyor. Sözlük anlamı. Şefkatli, merhametli, lütufkar, cömert o manalara geliyor sözlükte. Allah Teala hakkında anlamıysa İbn Cerir rahimihullah Taberi tefsirinde kullarına lütufkar davranandır diyor. El ber ismini açıklarken lütufta bulunur, ikramda bulunur. Lütfeden. İmam Zeccac rahimihullah da el ber ismini izah ederken Şehnüt Dua isimli kitabında kullarına iyilikte bulunur. İyilik yapanların sevaplarını kat kat verir kötülük edenlerde müsamaha eder. İşlediği kötülüğü cezalandırmaktan vazgeçer. Yani vazgeçti demekle lütufta bulunur, kavram da Tabi Tabii her konu değildir, reddiye konunu demektir. Yunus Saadi rahimehullah da Allah'ın elber isminin eserleri zahiri ve batini bütün nimetleridir. Diyor. Kullar üzerindeki bütün nimetler, hem görünen hem görünmeyen, hem hissedilen hem hissedilmeyen bütün nimetler Allah'ın elber isminin eserleridir. Çünkü hiçbir mahluk Allah'ın lütfuna, ikramına muhtaç olmadığı bir an yaşamaz. Her an, her kul elber olan Allah'ın lütfuna muhtaç halleder diyor. Bu çok önemli bir ifade. Aslında bilinen bir şey ama dile getirmekte fayda var. Her kul, her an Allah'ın lütfuna, keremine, efendim, ihsanına muhtaçtır. Peki, Allah'ın Elber isminin etkileri nelerdir? Gözüken etkileri. Yani lütfeden, iyilikte bulunan, iyilik eden manasındaki bu Elber isminin görünür etkileri nelerdir? Biz mesela El Latif ismini görmüştük. Latif, lütfeden, lütufta bulunan, ikramda bulunan ve bu lütfunu da başa kalkmayan, insanı rencide etmeden, hiç hesap etmediği yerlerden veren, ikramda bulunan demiştik. O isme benzer bir isim Elber. Allah Tebareke ve Teala kullarına lütufta bulunur. Onlara ihsanda, iyilikte bulunur. Dünya ve akiretteki hallerini ıslah eder. Elber isminin gereğince. Mesela hastalanan bir insanın iyileşmesi Elber isminin bir gereğidir. Ona lütufta bulunmuştur. Üzüntülenen, dara düşen bir kulun genişliğe ulaşması, üzüntülü halin sevince dönüşmesi bir lütuftur Allah'ın lütfudur ve o elber isminin etkisidir. İyi kötü ayırt etmeksin. Mümin kafir ayırt etmeksin. Allahu Teala sağlık verir, güç, kuvvet verir, mal, makam verir, evlat verir, soy sop verir, destekçi, yardımcı, dost, ahbap, arkadaş verir. Bunların hepsi bu elber isminin kapsamındaki lütuflardır, ikramlardır, ihsanlardır. Hayrola bir şey bulsak ayresebayır değil mi? Aynen. Tabii. Ki. Yani kulun elindeki her ne varsa lütuf olarak onların hepsi Allah'tandır. Ve bu lütufların tamamı Elber etkisinden dolayıdır. Bunu ifade eder tarzda allah Teala iki yerde diyor ki birisi İbrahim suresinde ve in te مَتَ اللّٰهِ لَا تُخصُوهًا. Şayet Allah'ın nimetini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Adetlendiremezsiniz. Çünkü Elber olan Allah'ın üzerimiz o kadar lütufu var ki bu lütufların birçoğundan insan daha düne kadar haberdar değildi. Teknolojinin gelişmesiyle insan vücudunu tanımaya başlayınca en azından vücudundaki bazı nimetlerin farkına vardı. Yani dala olduğunun farkına vardı. Böbre olduğunun farkına vardı. Ciğer olduğunun farkına vardı. Nefes borusunun olduğunun farkına vardı. Damarları ta en ücra noktalarına kadar giden kılcal damarlarına kadar damar olduğunun farkına vardı. Hayat menşeinin kan olduğunun farkına vardı. Allah'ın nimetlerini sayacak olsan sayamazsınız yüce Allahu Teala. İşte bu her türlü nimet, iyilik, ihsan bu kısma girer. Allah'ın Elber isminin kapsamına girer. Yani Elber olan Allahu Teala iyi kötü ayırt etmek için insanlara dünyadayken ihsanda bulunan, iyilikte bulunan onların ihtiyaçlarına istediği veya istemediği ihhtişana karşılık veren, onların ihtiyaçtan gideren Allahu Teala'dır. Bir de ahiret dinidir. Bu ise en büyük nimet olarak, en büyük ihsan olarak kişinin hakka muvaffakiyettir. Düşünsenize, bizim bir özelliğimiz yok, bir üstünlüğümüz yok. Veya bunu gerektirecek bir faziletimiz yok diğer insanlar. Allah Azze ve celle bizleri mesela Amazonlarda orada bir kabile fertlerine bak, yaratabilir miydi? Veya Alaska'da karın hiç erimediği yılın 12 ayında kar olan ve insanların sadece karınlarını doyurmakla meşgul oldukları bir ömür geçiren insanlar arasında yaratmış olabilir miydi bizlere? Dinden, diniyetten habersiz veya o an oraya kim ulaşmışsa, ulaşmışsa, hangi merhalelere geçten sonra ulaşmışsa o dinin müntesi birileri olabilirdik değil mi? Şu teknolojinin geliştiği, efendim, iletişimin Hakikaten şimdiye kadar ki halin çok, üstün ve çok ötesine ulaştığı bir dönemde bile hala internette falan karşımıza çıkıyor. Kabile hayatı yaşayan, yabani hayat yaşayan, kendi örfleri, adetleriyle hemhal olan, avlanarak karınlarını doyuran insanlar var. Kılık yok, kıyafet yok, iş yok, sanat yok, su yok, varsa da evlerinde yok en azından. Ne ev var ne araba var. Ev dediğimiz şey bir en iyisi baraka. O da varsa, yoksa bir çardak türü bir şeyler, e ellerinin altında bir hayvan varsa nakil için at türü, katır türü, eşek türü ne hala yoksa olaya yok. Böyle hayat yaşayan kabileler var. Böyle bir topluluk içerisinde de yaşıyorlar diyor. allah Teala bizlere kendisini tanıttı, kendisini tanıma imkanını bahşetti, kendisini sevme imkanı bahşetti, dinini din imkanı imkanını bahşetti. İman vahşetti. Bu imanın gereği taat vahşetti. İşte muvaffakiyet. Allahu Teala'nın din ile ilgili en büyük ihsanı bizim üzerimizdeki bu. Bundan dolayı biz ne diyoruz? En büyük nimet hidayettir. Elber ismini görüyoruz. Elber lütufkar. İyilik eden, ihsanda bulunan demek. Allahu Teala kuluna hikmeti gereği, adaleti gereği iman etme lütfunla bulunuyor. Lütfeden o. İkrameden o. Ebu Cehiller bizden aptal değillerdi. Ebu Lehebler şirkin önderleri bizden çok aptal değillerdi. Yani biz onlardan akıllı değiliz. Ama onlar muvaffak kılınmadılar. Allah'ın hikmeti gereği. Ki ona da en iyi o bilir. Başkası bilemez bunun hikmetini. Allah Azze ve Celle kullarının büyük çoğuna lütfetmediği bir lütfu, iman lütfunu bize lütfetti. Elber bir gereği olarak. Sonra da muvaffak olan biz değiliz. Muvaffak kılan o muvaffak kılmasına rağmen onun bu muvaffakiyetinin neticesini itaatkar yaptı bizleri. Ve itaatlerimize karşılık kat bekat sevap yazıyor. Bu bir lütuf mudur? Evet. Bu üzerine tefekkür edilince en büyük lütuf. Amel hamdolusluğum. Yani ne verdiği göz, kulak, dil, ne verdiği ev, araba, ne verdiği eş çocuk. Bunlar o lütfunun yanında böyle sıradan, masittir. En büyük lütuf Allah Azze ve Celle'ye itaati emreden bir iman lütfunun bize bahşedilmiş olması. Ona hamdolusenâ. Nasip olmayabilir. Allah bir nimetini paylaştıran kullar arasında bu lütfunu bize tahsis etmeyebilirdi. Bizim hiçbirimiz bunda emek sahibi değiliz bu hidayetin, bu lütfun bu iman nimetinin elde edilmesinde hiçbir emeğimiz yok. Allah kalbimize koydu, sevdirdi. Onun neticesinde biz sevdirdiği şeylere yöneldik. Onun neticesinde kerih gösterdiği şeylerden uzak durmaya başladı. Ne büyük bir lütuf elhamdülillah. Ne büyük bir lütuf değil aslında. En büyük lütuf. Ona hamdolsun olsun. Elber isminin birinci etkisi bu. Kullarına dünyevi ve dini ikramlarda, ihsanlarda bulunması. İkinci etkisi bu da özellikle isyana kayan, itaatten bazen el çeken, yüz çeviren kullar için. Yani gene bizler için. Ve bizim dışımızda itaati öteleyen, başka isyanı seven başka kullar için geçerli. Allah Azze ve Celle itaat terk edildiği zaman derhal cezalandırmıyor. Yani bir kul isyan ettiği zaman, haram işlediği zaman, yasakladığı işleri işlediği zaman bir kul hemen cezalandırmıyor. Ne yapıyor? Müsamaha gösteriyor. Zaman veriyor. Mühlet tanıyor. Ve istiyor ki o kul hatasından dönsün, tevbe etsin, vazgeçsin. Tevbe ettiği zaman o sahneyi siliyor. O sayfayı kopartıyor. Veya beyaz bir sayfa olarak yeni bir sayfa açıyor. İşte Elber isminin ikinci etkisi de bu. Kul isyan etti mi? Haram işledi mi? günaha düştü mü onun cezasını derhal peşinden hemen vermiyor. Mühlet veriyor. Tevbe etmesi için. Verabbukal gafurur rahme diyor Allah Teala Kehf suresinde. Ve senin Rabbin rahmet sahibidir. La yu'akhudukum bima kasebtu illa min azab. Şayet size derhal bir muhakazesi, hesaba çekseydi, cezanızı verseydi, azabınızı aceleyle verirdi. Ama acele etmiyor. Allahu Teala'nın elber isminin bir gereği. Kulağına müsamaha ediyor. Derhal cezalandırmıyor. Mühlet tanıyor. Tevbe etmesi, hatasını tespit etmesi, bu hatadan vazgeçmesi ve muhatasını silmesi için Allah'a yönelmesi maksatlı süre tanıyor. Bu da gene Elber isminin kullar üzerindeki gözüken, hissedilen, fark edilen ikinci etkisi. Üçüncü etkisi, dünyadayken iyi iş yapan kullarına karşılıkta ahirette Ecir ve sevap, vaadi var. İyilik yapan kulağına, kötülükten el çeken kulağına ahirette karşılığını, müktahını kendisinin belirlediği oranda bire 10 en az verdiği karşılık. Bunun samimiyetini, ihlasına ve yaptığı işin değerine göre bire 700'e kadar, hatta daha fazla olacak şekilde karşılık veriyor, ecir veriyor. İşlediği günahların cezası olarak da bire bir. Bu da gene elber isminin kapsamına giren lütuflardan vardır. Kötülük yapana birebir ben hangi kötülük yapmışsan onun karşılığını veriyor. İyilik yapana bire en az on, kimine 15 veriyor, kimine 105 veriyor, kimine 605 veriyor, kimine 700 veriyor. Bir tane yapıyorsun 700 veriyor. Anladık mı? Elber isminin üç tane var. Birincisi birinci lütfu iki parçalı. Birincisi kullarına iyi kötü ayırt etmek için dünyevi nimetler vaşit Sınırsız. Diğer üzerine geldiğimiz zaman üzerimizde ne var? Hiçbir şey yok. Ama ondan sonra ömür boyunca tükettiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz, giyindiğimiz, eskittiğimiz, istifade ettiğimiz nimetler, lütuflar. İkincisi de manevi kısım. Yani dini kısım. Bu dini dinle alakalı lütfu ise imana muvaffak kılması. İtaate muvaffak kılmasıdır. Birinci etkisi bu. Dini ve dünyevi diye ayırıyoruz. İkinci etkisi ya, hata eden kullarına hemen ceza vermemiştir. Onlara mühlet tanıyor. Süre tanıyor. Üçüncüsü iyi iş yapanlara ahirette bire ondan başlayacak ve üst limitini kendisi takdir karşılık karşılıklara veriyor. Günah işleyenlere ise bire bir. İşte bundan dolayı diyor ki ağabeyim, bire birebirleri bire onlarına galip gelenlere yazıklar olsun. İstediğin günahlara birebir var. İşlediğin iyiliklere bire on var. En az. bunlar rağmen bire birilerin yani işte günahların İliklerini bastırmış ona yazıklar olsun diyor. Elber ismine iman etmenin etkiler nelerdir peki? Bu az önceki okuduklarımız Allah'ın Elber isminin kullar üzerindeki etkileriydi. Şimdi biz bu isme iman edersek onun bizim üzerimizdeki vuku bulması gereken etkiler nelerdir? Birincisi madem Allah Azze ve Celle bizlere hem dini hem dünyevi bu kadar lütufta bulunuyor ve saymaya kalktığınızdan sayamazsınız diyor. Bunca sayamadığımız, sayamayacağımız kadar lütufta bulunan Allahu Teala'ya ancak en derin olacak şekilde sevgi beslenir. Allah Azze ve Celle'nin lütufları sayılamayacak kadar. Sayamazsınız. Allahu Teala sayamazsınız diyorsa sayamazsınız. İkincisi, elber olan Allahu Teala'nın bu vasfına benzemeye çalışanlar da Allah sever. O zaman ber yani iyilik eden, ihsanda bulunan, tufta bulunan hanım insanlara iyilik yapan birleri olmamız gerekir. Buna yönelmemiz gerekir. Elber ismi bizi buna yönlendirmesi gerekir. Bu özellik Allah'ın sevdiği bir özellik. Allah latiftir, tufta bulunanları sever. Allah azze ve celle bu ahlaka bir sever. Allah iyilik edendir, elberdir. İyilik edenleri sever mi? O zaman iyilik eden, ihsanda bulunan, yardımda bulunan, lütufta bulunan insanların işlerini kolaylaştıracak lütuflarda bulunanları sever. O zaman o vasıflarla vasıflanmaya çalışmak bu ismin etkisidir. Mesela Bakara Suresi'nde 177. ayet var. Elbir yani Elber isminin türediği maslardan bahsediyor Allah Teala. Leysel bir envelu vecûhu kemen kıblel meşrik ve'l mağribecullah Teala. Yani 51 İyilik, ihsan, lütuf sizin yüzerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz değildir. Ondan sonra ne olduğunu söylüyor. Ne olduğunu söylüyor ki siz de o el bir sahibi olan kullardan olun demeye getiriyor. Lakin nel ramen men amene billahi Lakin bir iyilik, ihsan şu kimsenin yaptığı iştir ki men amene billahi Allah'a iman eden kimse ve yevmü l'akhiri ahiret günü iman eden kimse ve malaiketler, mleklere, kitap ve nabi yine, taba, nabi deri madan kimse ve atal mal Allah'ı sevmesine rağmen malı veren kimse, ki devel gurba, akrabalara ve yatalma yetimlere ve mesakine yetimlere ve ibnesi yolla kalanlara ve ikamet salatı ve zekatı, zekate namazı kılanlara, zekatı verenlere. <gülüyor> Bir mufunebihhtim izara hanun. Yahiterdikleri zaman ahdine bağlı kalanlar. Ves sabirene felbet Evet. Bollukta da darlıkta da ve musibet anında da zarar anında da sabredenler. İşte bunlardır asıl iyilik sahibi olan kimseler. Yani Allah'a iman edenler, ahiret gününe iman edenler, meleklere, kitaba, nebilere iman eden kimsenin bu yaptığı iş nedir? Birdir, iyiliktir. Dolayısıyla bu işleri yapın diyor allah Teala. Namazı kılan kimsenin bu yaptığı iş birdir. Zekatı veren kimsenin yaptığı bu iş birdir, iyiliktir. Yani Üstün bir haldir. Bunları yapın diyor Allah-u Teala. Ahit verdiği zaman ahdına ligayet denilenin yaptığı bu iş güzeldir, iyidir. O işi yapın demek istiyor. Sonra boldukta, darlıkta, musibet anında sabredenler. Yani Elber isminin gereği kullar üzerinde öğrendik. Elber ismini iman etmenin gereği de Allahu Teala'nın birre ulaşmak iyiliğe ihsan ulaşmak için size bunları yapınlarını yerine getirin diye Allahü Teala bizleri bunlara teşvik ediyor. Hakkiza el bir yani iyilik, ihsan, lütuf ve günah hakkında Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e nevvas bin Sem'an bir soru soruyor imam sahihinde. Diyor ki bir ne demektir? İhsan günah ne demektir? Bir dediğin iyilik, ihsan, lütuf. Nedir bu? Onun zıttı isim, günah nedir? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir iyilik güzel ahlaktır. Neymiş? Güzel ahlak. Yani affedicilik, mütebessim olmak, tahammülkar olmak, yardımsever olmak, hoşgörülü olmak edepli olmak, seviyeli olmak, halim selim olmak, oturaklı olmak güzel ahlaktır. Günah ise ism günah ise insanların haberdar olmasını istemediğin şeylerdir. Yani senin hayatında insanlar hayatına şunu öğrenmesinler dediğin her ne varsa o da günah. Yani bu vasıflarla vasıflanmaya çalışmak. Allah'ın sevdiği bu işlerle bezenmeye çalışmak gerekir. Elber ismine iman eden kimselerin üzerindeki etkisi. Ha bir başka ayette Ali İmran suresinde len tenallul bir rahhat da tunfik o diyor Allah. Yani tenallul bir rah. Yani birre iyiliğe erişemezsiniz ta ki rahhat da tunfiku mimma tuhib sevdiğin şeylerden infak için. Birre iyiliğe eremezsiniz. Yani sevdiğimiz şeylerden ikram eder, ihsan eder, lütufta bulunursak o zaman Allah'ın bir dediği, iyi dediği, güzel dediği o makamı, mevkiye Allahu Teala ulaştırır bizleri. Bir de hadis var. O hadisi okuyalım inşallah. Bugünkü İsmi e Aleyhisselatü'nü bitirelim. O da gene el bir nedir? Efendim birre ulaşmak nedir? Bildiğiniz bir hadis. Orada elbir kelimesi geçiyor gene. Elber isminin master olan kelimesi elbir. Neydi elbir? İyilik, ihsan, lütuf. İyiliğe, ihsana ulaştıran bir şeyden bahsediyor Rasulullah sen buyuruyor ki inne sıdgâ yehdiylel birri. Muhakkak ki doğruluk birre ulaştırır. Sıdık doğruluk, doğru sözlük. Dürüstlük. İçi dışı bir olması yani. Neyi ulaştırır? Bir iyiliğe ulaştırır, ihsan ulaştırır. Ve innal bir rayhti ile cennet. Bir de yani iyilik de cennet olaştır. Men daruzule yestu hatta yuktebe siddiqen. Adam doğru söyleye söyleye siddiq yazılır. Dost doğru adam. Peki bunun bir de karşılığı var, zıttı var. Kötü. Ve innel kezbe yehli fucur. Yalan, yalançının kötülüğü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kötülüğe ulaştırır Kötülükte ve innen fucura nar fucuğun şişağı insanı nereye ulaştırır? Ateş innen razüle le yekzibu hatta yukte ve indi Bir insan yalan söyleye söyleye Allah adına kezzab yazılır. Çok yalancı. Çok yalan söyler. Her hali yalan içi dışı yalan dolmuş manasında yalancı yazılır. Ne zaman? Yalan söyleye söyle? Bazı insanlar vardır Var etrafınıza. Yalan onun için böyle sıradan ekmek yemek gibi, su içmek gibi, basit sıradan o kadar kolay yalan söyler, o kadar böyle e, uydurur ki adam sanki bunu düşünmeden, planlamadan söylüyor zannedersin. Adamın mesleği olmuş. İşte bu adam için allah Teala katına yazılan bir isim var. Ne? Yalan. Çok yalan. Onlardan olmaktan, benzerlerinden olmaktan Allah mağaza alıyorsun. Mesela yani biz ne peşindeyiz? Bir peşindeyiz. Bir, iyilik. iyilik ihsan peşindeyiz. Çünkü o bir bizi nereye götürecek? Cennetten götürecek? Evet, o birin yollarından bir sene sadık, yalan sıdırttık. söylememek, doğru söz olmak, doğru olmak, içi dışını dür olmak, ahdine vefa göstermek, namazını kılmak, zekatını vermek, fendi imanın gereğini yapmak. İşte o el birre ulaşabilmenin yolu Allah'ın sevdiği işlere yönelmek, sevdiği işlere. Kanalize olmak, o işleri kendisine hedef edinmek. O zaman elber olan Allah-u Teala bize o bir makamını ilk makamını ulaştıracak ve biz la Teala cennete götürecektir o iş. Temennimiz, hedefimiz var. Zaten bu olduğu için El-1'in üzerinde böyle durduk. Kısaca bir özetleyelim mi? Elber ismi, Kur'an-ı bir defa geçiyor demiştik. Tur suresi 28 ayette. Sözlük anlamı da iyilik, dürüstlük Samiyet, itaat eden manasına geliyor. İyilik yapan manasına geliyor demiştik. Allah-u Teala için manasına budur. Kullar üzerindeki iyiliği, ihsanı Allah-u Teala'nın çoktur. Allah'ın elber ismini, lütufkar ismini, etkisini üçe ayırdık. Bir, dini ve dünyevi olan lütuflar. Bu dini olan lütuflar iyi kullarına evet. nasip oluyor. Dünyevi olan lütuflar ise hem Hı. iyilere hem kötülere ayırt etmek için veriliyor. Evet. Her türlü lütuf, ikram bu kısma kaydermiştik. İkincisi Allah'ın Elber isminin lütufkar isminin etkisi. Hatalar, günahlar geçiyor. Kullar yani, hata, hata ettikleri de, zaman onlara mühlet de. tanıyor. Evet, hemen, yani, cezalandırmıyor. Evet, hemen cezalandırmıyor. Çünkü hemen cezalandırsa ev yaşayan hayatta olan kimse kalmaz. Üçüncüsü de Elber isminin etkisi olmak üzere de ahirette Allah'a izleyenler iyilik ama. yapanlara. Bire on ve daha fazlası evet, kötülük, kötülük yapanlar ise bir bir birebir vererek kendi lütufta bulunuyor. Allah azze ve celle elberdir. Kullana sınırsız lütuf da bulunmuştur. Bize bu lütufların farkına vardığımız kadarıyla Allah'tan bunu ikrar ediyoruz. Bu lütfundan dolayı ona daima hamd ediyoruz. Bu lütufların karşılığında lütfun hakkı kullanarak şükrünü edasıdır. Onun da birincisinde Bunu yerine getirmeye gayret etmemiz gerekir. Azze ve celle bizleri bu lütufların bilincinde farkında olan ve yani dini lütuf olarak bizlere bahşettiği hidayet üzere sebatkar kıldıklarından olmak üzere bize lütufta bulunmaya devam etsin Azze Çünkü hiçbir an onun lütfundan muhtaçlığımız beri olmuyor, bertaraf olmuyor. Daima onun lütfuna muhtaçız. Onun birincindeyiz Elhamdülillah. Daima onun bir diye ifade ettiği, belirttiği iyilik makamlarını hedef edinen ve o bir makamını ulaştırıp cennete ulaştırdığı kullandığın yapmasını bizlere lütfuyla, keremiyle Elber ismiyle istiyoruz. أقول قبل هذا استغفر